İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC, Dünya Hükümetlerine 9 yıl aradan sonra hazırlanan ve Paris Anlaşması'nın ardından gelen ilk kapsamlı 6. değerlendirme raporunu sundu. 3 çalışma grubu ve 3 özel raporu birleştiren bu sentez raporu, eyleme geçilmesi durumunda umutsuzluğu ortadan kaldıracak gerçekçi bir tablo çiziyor. Greenpeace kıdemli politika uzmanı Kayza Kosonen şöyle dedi. Tehditler büyük ama değişim için fırsatlar da öyle. Bu ayağa kalkma, etkimizi büyütme ve cesur olma anımız. Hükümetler sadece biraz daha iyi olan için vaatlerde bulunmayı bırakıp gereken neyse onu yapmak için eyleme geçmeli. Yıllar ve on yıllar boyunca güneş ve rüzgar enerjisi gibi iklim çözümlerini sürekli olarak geliştiren cesur bilim insanları, iklim hareketinin ön saflarındaki topluluklar ve dünya çapında ilerici liderlere teşekkürler. Artık bu karmaşayı çözmek için gereken her şeye sahibiz. Şimdi iklim adaletini sağlama ve fosil yakıt devlerinin çıkarlarını saf dışı bırakma zamanı dedi. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Gökhan ise, Yeni kömürlü termik santral projeleri ve mevcut santrallerin çalışmaya devam edebilmesi için genişletilen maden projelerinin getireceği ek yükü gezegen ve bizler artık tolere edemeyiz. Rapor mevcut çözümlerin olduğunu ve iklim etkilerinin şiddetinin arttığını bu kritik dönemde iklim eylemine duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladı. IPCC ayrıntılı bilimsel yönlendirme ile gerçekleri ortaya koydu ve tüm hükümetlere insanlar ve gezegen için doğru karar almaları için son bir şansındı. Ancak zaman ve fırsatlar sınırsız değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşan iklim zirvesi yani COP28'de fosil yakıtları olan bağımlılığı sonlandırmak, yenilenebilir enerjilere yönelik öncelik tanımak ve sıfır karbon bir geleceğe adil geçiş sağlamak için bu rapor mutlaka dikkate alınmalı dedi. Bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporunun iklim değişikliğiyle mücadelede kaybedecek az zaman olduğunu ortaya koymasının ardından zengin ülkeleri emisyonları bir an önce azaltmaya çağırdı. Guterres iklim krizi saatli bomba gibi çalışıyor. Guterres yaptığı açıklamada son 100 yılın yarısında sıcaklık artışı 2000 yılının en yüksek seviyesi Karbondioksit konsolasyonu da en az 2 milyon yıllık sürenin zirvesinde diye konuştu. Guterres IPCC'nin sentez raporunu insanlık için hayatta kalma rehberi olarak nitelendirdi ve gelişmiş ülkeleri 2050 yerine 2040'a kadar net sıfır emisyona ulaşmaya taahhüt etmeye çağırdı. Sentez raporda 3 değerlendirme raporu yani fiziksel bilim temelli etkiler uyum ve kırılganlık ve iklim değişim azaltım gibi Önceki 3 özel rapordan 1,5 derece küresel ısınma, iklim değişikliği ve arazi, değişen iklimde okyanus ve kriyosfer gibi son bulgular ele alındı. Sentez raporu iklim değişikliğinin mevcut durumunu ve iklim değişikliğindeki trendleri 2030 ile 2040 arasındaki kısa vadeli yanıtları ve uzun vadeli iklim ve kalkınma etkilerini de içeriyor. İklim krizinin sonuçları Türkiye'de vurdu, vurmaya da devam ediyor. 1940 yılından bu yana hazırlanan meteoroloji raporlarına göre son 8 yılda aşırı hava olayları rekor seviyede arttı. Şiddetli yağışsal fırtına, dolu, orman yangını, kar, çığ, yıldırım düşmesi, kuraklık, don, yüksek sıcaklıklar, heyelan, hortum, sis, şiddetli soğuk ve kum fırtınası gibi aşırı hava olayları Türkiye'nin birçok bölgesinde hem can hemde de mal kayıplarına ulaştı. Rapora göre özellikle 2018'den sonra hava olayları giderek arttı. Yılda 750'nin üzerine çıktı. 2021 ve 2020 yıllarında ise 1000'in üzerinde meteorolojik afet yaşandı. Meteorolojinin sıcak yağış ve kuraklıkla ilgili raporlarına göre 2023'ün 2 aylık döneminde yağışlar ve mevsim normallerinin çok altında gerçekleşti. Olağanüstü, çok şiddetli, şiddetli kuraklık verileri Ülke genelinde dikkat çekti. Şubat 2023'te ekstrem sıcaklıklara baktığımızda en düşük sıcaklık eksi -31 31.3 ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 28.7 derece ile Adana-Kozan'da test edildi. Eskişehir'in yanı sıra Afyon-Karahisar, Denizli-Kütahya'da toplam 20 kızılgeyik avlanmasına yönelik bir ihale açılmıştı. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, bu konuda Afyon Karahisar İdari Mahkemesi'ne başvuru yaptı ve bunun sonucunda ihaleler iptal edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Afyon Karahisar Bölge Müdürlüğü Eskişehir'de 15, Afyon'da 2, Kütahya'da 1, Denizli'de 2 olmak üzere toplam 20 kızıl avlanması için geçen yıl Eylül ayında ihale düzenlemişti. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı da ihalenin hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma işlemi için Mahkemeye başvurmuştu. Afyon Karaysal İdare Mahkemesi kararında bu haliyle Bern sözleşmesinde korunan fauna türleri arasında sayılan kızılgeyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızılgeyik popülasyonun devamı için arttırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyada sunulmadığını, dosyaya sunulan belge ve raporların da bu mahiyette olmadığını ve dolayısıyla al turizminin kızılgeyik faunasının korunmasına olumlu etkisi olacağının somut şekilde ortaya konulmadığı için kızıl avlanmasına yönelik dava konusu ihale işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esenlik